الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du fe in asdaq al-hadith kalamullah wa khayr al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kull salihin derslerine devam ediyoruz elhamdullah 9. asıldaydık 9. Pardon, on birinci asıldaydık. On birinci asıl adep vahlak yöntemidir. Ehl-i sünnetin kimliğidir dedik. Onda da dokuzuncu dersteyiz. Sekiz ders yaptık. Bugün dokuzuncu dersteyiz. Paragraf paragraf okuyorduk. Bu kimlik tespitidir. Yani kim iddia ediyorsa ehl-i sünnettir. Bu kimliği taşıması lazım. Bir tane diyor ben Türk'üm. Türk'sen o zaman tarihini bileceksin, soyunu çıkartacaksın, şacarını çıkartacaksın. Nereden gelmişsiniz bileceksin. Yani bir tane diyor ben layıkım. Neye göre layıksın? Cetir Bahar'ım sen layıklığı canlandırıyor musun? Demokrasiyi işliyorsun, koşuyoru var mı sende? Yoktur. Bir tane diyor ben atayısın Ateşsen ilkelerin nedir? Neye inanıyorsun? Adam kimliğini ortaya koyuyor? Çok güzel yapıyorlar bir şey. Ama bir tane derse ben Hristiyan'ım, o da dinini inandığını ortaya koyuyorum. Herkese bütün fırkalar, bütün milliyetler, bütün ırklar, bütün felsefeler, bütün Allah'ın haricinde, Allah'ın dini haricinde bütün şeyler nedir? Batıldır tabi. Ama her şeyinde bir neyi var? ilçeleri var. E, şeriat İslam dininin de ilkeleri var. İslam dininde de tabii şeriat faketi ehli sünnet faketidir. Çünkü hak İslam'ı temsil eden ehli sünnettir. Çünkü onlar sahabelerin uzantılarıdır. Onun haricinde fırkalar bilmem ne, onlar nedir? Her çeşit bir çöşe almış. O çöşede belki şeyi iş yapıyor ama ehli sünnet cenelleme bütün şeriatı temsil ediyor. Ashab-ı kiram, tabi'in, dört imam bugüne kadar olara uyanlar ehli sünnettir. Bunlar ehli sünneti temsil ediyorlar. Eydir bizim kriterlerimiz adem, ahlak yöntemimiz nedir? Biz o dersler işliyoruz. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Kimliğimizdir. Yani biz davet etmeden önce ahlakımızdan insanları davet ederiz. Ahlakımızdan insanların kalplerini açarız. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 40 sene Mekke'de nedir ona? Sadıkul emin. Neden 40 sene? 40 sene on sene buluk e, çağına varmadan önce de katıyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile doğumu, bile hayatı hepsi nedir? Ahlaktır, yöntemdir. Tarihi hepsi öyledir. Babası bile babasını biliyorsunuz Abdülmuttalip adak yapmıştır. Eğer zemzemin yerini bulsa 10 tane oğlum var. Birisini Allah yoluna kurban vereceğim. Mekke yer yerinden oynadı. Nasıl verirsin? E, adağını yerine getireceğim. Bak cahiliye nedir adağını yerine getirir. Bizimkiler bugün de kaçama yol aktarıyorlar Müslümanlar. Ondan sonra ta dünyayı dolaştırdılar. Şam'a gittiler, her yere gittiler. Yemen'e gittiler. Çıkış yolu bir tane dedi işte gelin ona kuratın. Kaç kere kurattılar hep Abdullah'ta çıktı. Dediler ısrar edin. Onuncu da galiba şeyde çıktı. Yüz deve ona denk. Yüz deve o zaman da çok paradır ya. Yüz deve. Yüz devayı Belçin Mekke, bir arada görmemişler. Deva devadır o zaman da. Bugün şey Marsilistin'den daha bahalıdır. En süper modelinde. Yüz deve. Yüz deve denk verdiler. Bu, bu nedir Resulullah'ın ne kadar ahlaklı, Kimin oğludur? Abdullah'ın oğludur. Abdullah'ın tarihi methcele bellidir. Adabında, ahlakında. Resulullah'ın doğumu onun doğur çanda biliyorlar bu bir mucizedir. Şama giderken rahipler toplandılar başında on yaşınday için bu dediler peygamberdir va sair. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adabıyla, ahlakıyla önce kalpleri açtı. Ve hakeza on sene, on üç sene Mekçe'de ve on sene Medine'de. Adam bedevi gelip burdasını çekiyor, mübarek boynunda iz yapıyor. Ver adaletten dağıtmıyorsun bu er şey, galimeti. Hazreti Ömer dayanamıyor. Yarasla izin ver, boynunu verin. Hayır bırak gitsin. Diyor. Verin istedi bunu. Bu nedir? Ahlakın nedir? Zirvetidir. Safvan Resulullah'tan savaşıyor. Safvan İbni Mumeyyye. Mekchenin en zengini babası kimiyle haş olur? Haman'la. Hadiste geçtiği gibi namaz kılmayanlar namaz kılmayanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir Fır'an ile Haman Ubey ibn-i Safvan'ın babasıyla haş olur. Fetih Mekche'de esir getirmişler. Resulullah ile yürüyür esirdir. Mekche'de efendidir. Şimdi esirdir, zillettedir. Onun da bir merakı var. Hobisi nedir? Devedir. Deveyi gördü el ayağına bulaşır. Hobisidir, hastasıdır. Zengindir de zenginlerin hastası gibi. Mal çok altınlar. Sadaka develerini gördü bir vadi. Hayatta bu kadar devayı bir arada görmemiş. El ayağına bulaştı. Durdu böyle Resulullah dedi niye durakladın? Ya dedi bu o kadar deva bir arada hayatta görmemiş. Bu kimin ise bu dünyanın malikidir. Öyle mi dedi Resulullah? Evet. Dedi bu senindir. Ya küçük esir oldum benimle alay ediyorsun Ay Muhammed dedi. Hayır dedi bu senindir, senin olsun. Ahlak ne kadar yükseldi. Safwan dedi vallahi ondan önce bu dünyada en sevmediğim insan buhşettirdiğim Muhammed idi. Şu anda en sevdiğim yer üzerinde Muhammed'dir. Hemen İslam oldu. Hem de hasuna -e İslam oldu. En güzel İslam oldu. Ondan sonra sonuna kadar da güzel Müslüman oldu. Neyle kalpler açtı Resulullah? ahlakla. Biz de ahlakla insanların kalbine açarız. En önemli bir şeydir. Toplumda biz davacıysak önce hareketlerimizle insanı davet ederiz, dilimizden değil. Dilimiz en sona kalır. Biz tersini yapıyoruz. Hemen adam tanımıyor. Biz yukarıdan zembilden inmişiz üzerine olmaz bu böyledir. Ya burada sen kimsin? Sen Şeyhül İslam değilsin. Millet seni tanısın. Şeyhül İslam bugün de bugün de Diyanetçilere başkanı televizyonda günde çıkıyor. Bir şakağa, et çok insan tanımaz onu. Onun için biz ahlakımızdan insanların kalbine açar. Adam var evde babasıyla, anasıyla, kardeşiyle kavgalıdır. Anası ona bedava basıyor. Neden? Çünkü anasının kalbine açamamış. Ahlakla ne Ahlak çok önemli bir şeydir. İşte biz de o ahlakları tespit ediyoruz. Biz selef-i salihini okuduk. 10 tane asıl e bu nasıl yayacağız? Önce ahlakımızla kalpleri fethederler edeceğiz. Ondan sonra bizi insanlar sevse, güvense bizi dinlerler. Mecburdular dinlemeye. Kalplerinin kapısını bize açarlar. Ama ondan önce ahlaksızlıkla hiçbir kapı açamazsın. Zorbalıkla kapıyı kırarsın. Yende ne olur? Anlam bile. Bir gün bir tane Azerbaycan'dan bir arkadaş aradı beni. Diyor, Anlam beni Bedava sürdür. Diyor, bana yaptığını sen de evlatların yapsın. Ne yapıyorsun dedim? Dedi, ben anlamı istiyorum. Gel tevhid, gel şirketme, gel selefi ol. Yahu dedim, sen deli misin, akıl mısın? Anlam müşrik olsa bile of demeyeceksin Allah-u Bırak şimdi, dedim, anlamın olduğu gibi kalsın. Önce rızasını al, sonra davete başla. Evet. Onun için bu çok önemli meseledir, ahlak. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem överken Allah Teala neyle övdü? En büyük övmesiyledir. Ve inneke leala khulqin azim. Azim bir ahlak, yüce bir ahlak üzere. Resulullah ne dedi? Innema buiistu liutammima makarimel ahlak. Bir rivayette saalih el ahlak. Ben gönderildim ahlak paketini tamamlayayım yani de salih ahlakı, güzel ahlakın tamamlayıcısıyım. Nereden başladı bu paket? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyden, Hazreti Adem'den başladı, Resulullah paketi tamamladı. Ahlak'tan her şey olur. Evet, şimdi biz paragraf paragraf gidiyoruz. Muallif paragraf paragraf maddeler almıştır. Bugün, geçen gün Mesela ibadette içtihad edildi. O da ibadetin ziruveti namazdır, namazın de zirveti gece namazıdır. Onu anlattık. Bugün şu konumuza bakarım, arkadaş okusun, paragrafı ondan sonra açıklarız inşallah. Buyurun. ehl sünnet cemaat, imtihanla karşı karşıya kaldıkları durumlarda sevat gösterir. Bu da bela ve musibetler karşısında sabretmekle, bolluk ve rahatlıkla şükretmekle ve kaderin acılarına rıza gösterip isyan etmemekle olur allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki mükafatın büyüklüğü, imtihanın büyüklüğüyle beraberdir. Şüphe yok ki Allah bir topluluğu sevdiği zaman onları bela ve musibetlerle imtihan eder. Kim razı olursa Allah da ondan razı olur. Kim öfkelenirse Allah da onu öfkelenir. Tamam. Eylü sünnet vel cemaat. Allah'tan bela istemez ve bunu kesinlikle temenni etmez. Çünkü onlar bu belalara karşı sebat gösterip gösteremeyeceklerini bilemezler. Fakat bir belaya müptela oldukları zaman da sabrederler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Düşmanlarla karşılaştığınız zaman da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Evet. Burada Arkadaş okudu bu paragrafı. Bu paragrafta çi madde var. Çinci madde, birinci maddenin tamamlayıcısıdır. O da nedir? İptila, imtihan. Yani yaratılmamızın he, neyi? illeti, gayesi, sebebi. Biz niye yaratıldık? He? Bizi Allah Teala niye yarattı? Allah Teala... kendi arşini yarattıktan sonra yanına bazıları mahlukları yaratsın, onlardan abedi kalsın. Böyle istemiş. Rabbidir. Onun için ne yaptı? Bu evreni yarattı. Arşını de evrenin üzerine koydu. Ondan sonra cenneti yarattı. Dedi bu cennete sevdiğim kulları bırakacağım. Yanında da ne yarattı? Ceza yeri, cehennemi yarattı. Cennet, mükafat yeri, ceza insanları gönderdi dünyaya. İmtihan alanıdır. İmtihanla geçen cennete girer. Sınıfta kalan cehenneme girer. Cennet, cehennem. Dünya ondan daha yoktur. Bu dünyanın sonu içi şeyde duraklar. Cennet ve cehennem. Semalar, 7 kat sema, e, yıldızlar, yıldızlar, e, Cezegenler bunlar hepsi yoktur. Bitti dünya. Evren biter. İçi yerde. Cennet cehennem var. Rabbimiz de cennetin üzerinde erşi var. Onun üzerindedir. Sübhanehu ve Teala. Ama cennet cehenneme kimi koyacaktır? Has kullarını koyacaktır. Yani Rabbil alemin hadiste geçtiği gibi bir ada, bin adamdan bir adam seçecektir. Bin kuldan bir kul seçecektir cennetten. Neden? Çünkü Allah Teala azizdir, yanına has adamlar diyor. Yani bu adamları sücgeçten eritecektir. Öyle? Geçilecektir. Birkaç tane sücgeçten geçer, balı koysan sücgeçe, ondan sonra en son türbene koyursun, böyle süzülüyor. En son kim imtihanla geçti? O cennetliktir. Hak etmiştir Allah Teala'nın yanında inayet altında ebedi olarak yaşasın. İşte bunlara ehli cennet derler. İyidir bu ehli cennet nasıl girecek cennete? Böyle iddialı olmaz. Bu aynen demir, nasıl çelikten demir ayırırız? Ateşe koyulacak, suya koyulacak, çekişin altında kalacak, hatta çelik olacaktır. Çelik oldu, evet bu çeliktir. Buna ayıracaksın. Cerisi avamdır demirdir. İşte o mumin çelik olduktan sonra cennete girecek. 999 tane cehenneme geliyor. Eğitim. Buları kim ayırt ediyor? Allah Teala bu dünyayı o ayırt etme, süzme yeri bu dünyayı yaratmıştır. Hazret Adem'den kıyamete kadar ne kadar nesil gelir? Bunlar hepsi süzgeçten geçer. Ondan sonra bunların binde biri cennete gelir. Neyle giderler? İşte bu dünyada iptila, imtihan. Bu dünyanın gayeti nedir? İmtihan dünyasıdır. Tenebe imtihane giriyor. Ha? So hazırlanıyor, imtihane giriyor. Der döküyor. Ondan sonra eğer emelin var ise orada cevap verirsin. Yok ben okudum filan iddia etsen belli olur imtihanda. Onun için mümin de iman ediyorsan Allah Teala senin imtihane tabi eti işte bu bugün dersimiz bizim iptila meselesidir. İptila nedir? Çünkü bu bizim hayatımızı belirleyici şeylerdir. Yani bu, burada biz hayatımızın yolunu seçiyoruz. Yol haritası diyor ki yol haritasını seçiyoruz. İlk evveli nasıl seçiyorsun yol haritasını? İslamiyete iman ediyorsun. Müslüman oluyoruz. Müslüman nedir? İslam. İslam nedir? Teslimiyet yani. Neye teslim oldun? Allah'a teslim oldun. Allah diyor, bana teslim olduysan bu yolu tutacaksın. Bu yol seni cennete götürür. Adaleti gereği bizim başımızı boş koymuyor. Diyor, bak bu yol seni cennete götürür. Bir de senin bir baş düşmanın var. Celir sana der, burada bir highway var. Otoban var. Tünel var. Seni götürür cennete kısa yoldan. Dikkat et, o da şeytanın yolu. O seni cennet yerine cehenneme götür. İki duraklama var bu dünyanın sonunda. Biri cennet, biri cehennem. Üçüncüsü yoktur. Dikkat edinler. Allah Teala adaleti gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor biz bir şeriate bıraktım sizi cecesi gündüz gibidir. Yani bir alandasın gece yoktur. Gece bile gündüz gibi parlıyor. Yani hiç kimse seni aldatamaz bu yoldaki kaybol. Çünkü aydınlıktır. Kim kaybolur? Kim dalalet ehliyse. Kim şeytanı uymuşsa kaybolur. La yezigu anha illa halik. Kaybolan da o yoldan ne oldu? Mu'anası geldi şeytanı uydur. Sırat müstakimden ters düştü. Helake uğrayandır. Helak nedir? Sonucun cehennemde dur ağlamalında. İmtihan tarlasıdır. Bu dünya imtihan. Kan ter dökeceğiz burada. Ondan sonra o oh, mezuniyeti aldık elimize. Yan gelip yatacağız. O kadar basit. Ama bu nedir? Bu imtihan için çok ter dökeceğiz. Bak üniversiteye bitinene kadar ne terler döküyorsun? İlkokuldan ta üniversiteye kadar. Hatta master alıyorsun, doktora alıyorsun, profesör alıyorsun. Ama ondan sonra ne alıyorsun? Ondan sonra umidine vardın. Hayatını o diplomanın karşılığını alıyorsun hayatta. Sen çiğitinde okudun ne bir şey? Eh hayat böyle. Burada der dökeceğiz. Sınıfta kalmayacağız. O bir tarafta cenneti kazanırsanız. Ebedi hayat. Ebedi nimet kazanır. Bu da neyden olur? İptila. Bu dünya iptilalar dünyasıdır. Bu dünya iptiladır. İptila da Allah'tan nedir? Bir nimettir. mümin için nikmettir. Çafil için. Her insan dünyada iptilaya tabi olur. Bunu ile ilgili Allah subhanehu ve teala bir kaç ayet var. Çok ayetler var. Burada bir kaç tanını zikredelim. Allah teala çünkü iman iman ehli sünnete göre nedir? Bir dene yani iman var, şifir var. Cennet ehli iman edecek ki o iman kimliğiyle cennete girebilir. İman kimliğini çıkartacaksın melekler sana alır. Cehenneme de iman iman giden yanlış ettin ferz etsek, cehenneme geçeceksin iman çimliği cehenneme bile almazlar seni. Ne yaparlar seni? Kimin çifir çimliği varsa onu alırlar. İman men kafir. İmanı kim temsil eder? Sadıklar. Çifir çimdir? Kazipler, yalancılar, masiyetçiler. Allah yalancıyla doğruyu nasıl ayıracak? Ehl-i sünnete göre iman nedir? İddia değil. İman kalpte inanacaksın, dilinle ikrar edeceksin, azalarınla emirleri yerine getireceksin. Yen yani de yasakların önünde duracaksın. Bu imandır. Bu imanın inceliği de nedir? İptileyden belli olur. Sen diyorsun ben imza attım, 5 vakit İslam'ın 5 şartını kabul ettim, Müslüman oldum. E had azan okundu, buyurun camiye. Çemküm ettin demek ki seninki iddiadır, iman değil. E tabi değil mi? Bu başlangıcıdır. Allah subhanehu teala eydir, iptila, iptilanın da en büyük şermayazı nedir? Ha? Rıza, sabır. Onun için arkadaş okurça ne dedi? Dedi, ehl-i sünnet iptilada, imtihanda İptilayı sabırdan karşılırlar. Kaza ve kadenin de acısını ne yaparlar? Rıza ile karşılırlar. Nimet'i de şükürle karşılırlar. Ve sünnetin kimliğidir. Çok güzel üç tane tespit var. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Bak musibetler sabırdan karşılanır. Sabretmesen musibette sınıfta kalırsın kazanın, kaza kaderin zoru, musibeti yani neyle olur? Sabır varıza, Nimet, şükür. Bu üçünü bildin, sen imtihanla geçmiş. Onun için Allah subhanehu teala Bakara surasında 155. ayette diyor ki, yarattık sizi ama biz sizi iptil edeceğiz. İptili edeceğiz sizi. Yoktur böyle başı boş. Hemel. Allah Teala ebesten yaratmamış bir insanları. Bir hikmeti var bunu yaratmıştır. Haşa ve kefe ebest yaratsın. Hikmeti nedir? İşte yanına alsın. Has adamları ebedi olarak yanına alsın. Hikmeti budur. Onun için burada seni eritecektir. Sadık adamlar gider Allah yanına. Gözünüzün önüne koyun. Sen cennettesin Rabbil alemin tecelli etmiş. Onunla konuşursun cennette. görürsün onu. O seni görür, seninle muhatap oluyor. Burada hiç çaktaçar adam olabilir mi? Hiç, hiç hiç dolandırıcı olabilir mi? Hiç laftan ahcam kesip amele gelirken kaytaran olabilir mi? Hiç bu kurala inanan, işi bileceksin, işe gitmeyeceksin, bu kaideyden amel edenler cennette olabilir mi? He? Olmaz. Kim olur? Sadıklar olur. Sıddıklar olur. Enbiyalar ondan önce. Şehitler. Salihler, evliyaullahlar, mühsünler, bunlar cennette olur. Bunlar allah Teala'nın yanına hak etmişler. Orada törpül de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgili kuldur, sana törpül yapamaz. İlla Allah diyor şefaat izni verecektir. Resulullah sana törpül yapsaydı, e böyle umut ediyorsan sen şeytana uymuşsun. Resulullah yapsaydı en sevgilisi amzesine yapardır. Abu Talib'e. Ha bu talibi kurtaramadı. Amelin seni kurtarır. Amel olmadıkça, imanda sebet kılmadıkça, imanını meydana çıkartmadıkça kimse seni kurtaramaz. Diyor Allah Teala Bakara Suresinde Sizi iptile edeceğiz. Neyle? Bir şeyin minel haufi vel juh. Nedir? Allah sizi iptile eder. Korkuydan, açlıkla korku acizlik bu nedir korku nedir yani zayıfsın düşmanından korkuyorsun hayatın nasıl olur çok zor olur bu neyse mümin korkuna yaşar biz de yaşadık korkuda dedelerimiz de yaşadı korkuda ondan önce dedelerimiz neydir yer üzerine hakim sonra bir düzen geldi korkuda yaşıyorduk namaz kılan içeri aturdular Birinci kuşak Mekke'de korkuda yaşadı. Bakarım çim sabit olur, çim çıkar. Musulmanlar ne oldu? İmanlılar Resulullah'ın telebeleri sebat kıldılar. Taviz vermediler. Bu imtihandır. Taviz veren olsa ne olur? Kaybeder. Aç koyarım sizi. Ne kadar Müslümanlar Mekke'de aç kaldılar. Bugün de ne kadar Müslüman var açtır. Bugün de bizim içimizde oturanlar. Sakalın var iş bulamıyorsun. Öyledir. Aç kalıyorsun. Bir de zikzak çizsen ya ne yapayım sakaldan dolayı beni almıyorlar çimliğimden dolayı almıyorlar taviz versen sınıfta kaldın. İmtihanında başarılı olamadın. İşte budur. Olabilir size mal az gelir. Gece gündüz çalışıyorsun kutla mut, o kadar evini geçin diyorsun. Ya ben araba alacağım, ben evimi şey yapacağım, mobilyamı değiştireceğim. Değiştiremiyorsun. Allah seni imtihan ediyor. Vel enfus. Çoluk çocuk vermiyorsun, sana. bu da. Yani veriyor bir tane, iki tane daha vermiyor. Sen çok üstüyorsun. Yani hiç vermiyor. Bu da bir imtihan anasıdır Vesemarat. Yani de sen tacirsin, yani de çiftçisin. Ticaretin ceset uğruyor. Adam var konşun. Bir bin oluyor, sen hep o kadar yerinde sayıyorsun. Adamlar <gülüyor> çiftçidir. Ekiyor, ekini bereketsizdir diyer bu ibtiladır. Ayetin sonu ne diyor? Ve besşirü's sabirin. Sabr edenlere de müjde verir. Gördük mü? Sabır. Şimdi biz geleceğiz ne sabır. Sonra diğer ayette Tevbi' surasında kullu nefsin daiketül mevti. Daiketül mevti وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Her nefis ölümü tatar. Ama tatmadan önce bu dünyada hepiniz ölürsünüz. Ama ölmeden önce imtihanla öleceksiniz. Yani sınıfı geçtin geçmedin öleceksin. Mümin, çafir ölecektir. Ama o kimlik seninle kalır. Sizi Bir ederiz. ve وَالْخَيْرِ Kherden şerden. Kaideye dönelim. Başta ne dedik? Musibet geldi, sabredecek. Nimet geldi, şükredecektir. İşte her geldi, şer geldi, nasıl intihanda çıkacaksın? Ha? Fitne, bu fitnedir. Fitne nedir? Bilmiyorsun bu sana her gelmiş, yani şer gelmiş, bu senin lehine mi aleyhine mi? Ortada kalıyorsun. Ama mümin insan ne zaman şer, hayra var bunun? allah Teala diyor, قُلْ هُوَ مِنْ اِنْفُسِكُمْ Her zaman kaidesi. Bir şer geldi, bir musibet geldi, ben kendi hatamlandır, kendimi ararım. Rabbim hata yapmaz. Bir nimet geldi, Aa, bu bilehimden gelmemiş bana. Bu Allah'ın fazlıdır, bu müminin kaidesidir. Bunu şeytan gelir, yerlerini değiştirir. Ne için ben ya Rabbi? Aha, sınıfta kaldım. Gece gündüz istiğfar etsem bu kelimenin yerini silemezsin. Melekler yazdı bunu, öyle bir mürekapten yazar mı? Hiç sülemezsin. İlla sadık bir tövbe yerini sadık bir amelden. Fieleyine turcagun. Ondan sonra bize döneceksiniz. Nere döneceğiz? Bu dünyanın sonu. Nerede sonu? Yer yani cennet yani cehennem. Ne güzel ayet. Bazen yeterli anlayalım şeytanı uymarız. Ondan sonra en kabut suratının başında Allah Subhanehu Teala diyor elif lamim. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَيْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ la يُفْتَنُونَ Diyor ki, insanlar zannediyorlar ki, biz iman ettir, ondan sonra imtihana tabi almazlar, fitneye uğramazlar, fitne nedir? Yani nimettir, yani nihmettir, yani şerdir, yani khirdir. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهُمْ Diyor, onlardan öncekileri, katfetten neldiğimin kabilihim onla olardan öncekileri fitneye uğradı olar olardan önce kimdir Hzre Adem'den bütün peygamberlere kadar Fitneye fitneyeğratı oları olar o ümmetleri de, o peygamberlerin ümmeti de yan sınıf atladılar yan sınıfta kaldı bu feli Aleman Allah halleddiği saddaku vemen nel kadi niye bu imtihan fitne Hatta Allah Teala bilsin ki sadıklar kimdir? Kazipler kimdir? yalancılar kimdir? Ey Allah Teala bilmez mi? Haşa! Allah dünyayı yaratmadan önce, bizi yaratmadan önce, he? ahmedi filan tarihte yaratır, seçim hakkı verir, hangi yolu seçer, ona göre tarihini yazar Rabbil Eydi burada ne diyor? Allah Teala aslında burada belagat gereğidir. Hatta sizin üzerinize hicreti kalsın. Kıyamet gününde mırıngırın yetmeyeceksiniz. E de elin ayağın her şey senin zıddınadır. Şimdi mahkemede törpülün olur, hakime parayı yedirirsin, bilmem ne yaparsın, yalancı şahitler getirirsin, yalancı ses kaydı getirirsin, fotoğrafı, fotomontaj yap, Bir sürü yolu var bunu, atlatabilirsin. Ama orada öyle bir şey yoktur, imkanı yoktur. Elin bile senin zıddına diyen diğeri uzatmadın elini ben uzandım aldım filan tarihte filan saniyede datayı kadar getirir nasıl olur e bir günde oluyor bak dijital kamera koyuyorlar ee, şey kameralar her yere sokaklarda bile var ne yapıyor hemen hırsızları ka araba kazalarını ispat ediyor artık şeyde rahatlamış trafik polisi de rahatlamış asayiş polisi de rahatlamış kimse inçar edemiyor Eskiden mamur gelirdi, trafik polisinde tartışırdın onunla. Geçtin mi geçmedin, kırmızıydır, sarıydır, ben yapmadım, sen şey yanlış gördün, şimdi yoktur. Evine geliyor, fotoğrafın çekilmiş, geçmişsin, yanlış yerine. Bunu dünyada şimdi oluyor, ahirette millimetresine kadar gelir. Saniyesine kadar gelir hem de elin, ayağın, gözün, dilin, her uzun sani üzerine şehadetlik eder. Yer bile gelir, yer. Bu yeri Allah tane yaratır, orada gelir. Yer diyor, evet, sen benim üzerimde bu hatayı yaptın. Ne yapabilirsin? Zavallı. Ama o zavallı şahıs edebilir Allah'ın en aziz insanı olsun. Neyle? Allah'ın has adamları adayı olursun. O zaman melekler seni ellerinde kaldırırlar cennete götürür. Onun için lekat kerranna beni adem, beni ademi ikram وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان في أحسن تقويم. En güzel şikirde Kim ahsen-ı tekvüm nedir? O, o mümin. Kim esfele safiline, aşağılarına, şakasına gider? E Allah'ın yoluna uymayanlar. Evet. Hatta Allah yalancılarla sadıkları ortaya çıkartsın. Hem biz bilelim kulları bizim için bir rahmettir. Bilelim kim sadıktır, yalancıdır. Tarih okuyalım faydalanın. kıyamet gününde de hiccat kalksın üzerimize. İşte ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ne diyor? اِنَّ اَعْضَمَ الْجَزَاءِ مَعَ اِنَّ اِذَمَ الْجَزَاءِ مَعَ اِذَمِ bela. Caza yani bela, iptila, mümine ne kadar büyüç ise sabretse o kadar büyüç neyi var? mücafaatı var. وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah Teala bir kavmu de bir toplumu sevse iptil eder olar. İddiadayım. Bak Misirliler Mürsi hükümet kurdular. Biz Musulmanız, evet eyvallah. İd i̇ddia etler. Biz Musulmanız, şeriatız. Allah iptil etti olar. Dur bakalım kim yan çizer, kim sakalını atar? He? Kim arka fittesi atar? Kim çok mırın mırın ediyordu? Ses getiriyordu? Ama şu anda süstü. Bu nedir? İmtihan tarlasıdır. Kim sabit kıldı? O intihandan geçmişti. Femen rada, femen raziye fe lehur rida. Kim bu kaderden razı oldu? Allah Teala da ondan razı olur. Allah Teala razı olması nedir? Yani seni cennet adayı yaptı. Ve men sakita fe lehur sakhat. Kim de kadere karşı gelse Allah da ona karşı gelir. Kim kadere isyan etse Allah Teala da ona Kısma sınır gözüyle bakır. Evet. İyidir. Kim iptilaya kim iptilede başarılı olur? Hakiki mumin. Onun için kimin imanı ise, iptilası da gücülü olur. Dinine göre iptila ver allah Teala. Zorladıkça allah Teala da zorlar. Hatta sen emin olursun. Melekler emin olur. Toplum emin olur. Bu Allah'ın has kuludur. Çünkü biz dedik, bak demirci, demiri ne kadar suya batır, ataşağı aşağı, daha çelik olana kadar içinde hiçbir şey kalmasın. E mümin de öyledir. İptiler dinin sağlamıysa iptilen de böyle olur. Dinin ise iptilen dinine göre olur. Bu da Allah'ın rahmetidir. Yahu bir deney yeni İmanı zayıf. Onu allah Teala çok iptele etse ne olur? Şeytanın kucağına düşer. allah Teala yavaş yavaş. Kademe kademe o adamı hatta yetiştirir. Aynen bu demirci gibidir. Bak, demirci ilk el alır. Birinci aşamayı atar. Ondan sonra çinci aşamayı hatta o çökücün darbalarına dayansın diye. Onun için Allah-u Teala diyor ki, şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeddün nasü en el-enbiya' İnsanların en şiddetli iptilayı musibeti, ha musibata uğrayanlar kimlerdir peygamberlerdir. Neden? Peygamberler insanlığın zirvetidir. Ondan sonra, thumma salihun, ondan sonra peygambere uyan salih insanlar. Salih ne demektir? Yani emelleri peygambere uyup geçerlidir terazide. Salih budur. Thumma almsel ve Ondan sonra onlara uyan onlara uyan dinine göre kademe kademe olara giden. Yubteladdu <gülüyor> raculu ala Dinine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki adam imtihana tabi olur. Eğer dini şiddetliyse şiddetli bir musibet gelir ona. Dini imanı zayıf ise imanına göre bir şey şey gelir ona. Allah Teala Resulullah diyor ki öyle hadisin devamı. Hadis İmam Ahmet ve diğer imamlar rivayet ediyor. Sahih hadistir. Diyor, öyle ima, iptilaya uğrar Allah Teala uğratır o kulu kademe kademe kademe kademe hatta yer üzerinde yürür yemşi alel ardi ve ma aleyhi hatı'a hatta yer üzerinde yürür hiçbir günaha yoktur. Anadan doğmuş gibi. Yani kalem üzerine yazmadan öncesi ki. Nedir? Yani Allah Teala bunu has yapmıştır, cennet ehli yapmıştır. Gördük mü arkadaşlar ne kadar önemlidir? Eydir fitne, iptilane de olur dedik. ayetteçi gibi malda olur, canda olur, hastalık olur, malına gelir, evladına gelir, ehli gelir. Konşuna gelir, arkadaşlarına gelir, sevdülü insanlara gelir. Bunlardan sen ne olabilirsin? Hepsi de fitneye uğrayabilirsin. Müminin de en büyük fitnesi nedir? Dininde fitneye okuyabilirsin. Dininde. Din fitnesi de en şiddetli fitnedir. O da nedir arkadaşlar? İşte sen İslamiyet'i istiyorsun yaşayasın başına bir tağut musallat olur. Seni bırakmaz yaşayacaksın. Yani bir toplumda yaşıyorsun, o to, toplum sistemi tağuti bir sistemdir, din düşmanıdır. Seni inandığın gibi yaşatmaz. Bu iptiladır. E ne diyersin, ne yapalım? Madem bırakmıyorlar bizi, taviz veririz. Hayır. Ayağını dik atacaksın, yumruğunu vuracaksın. Hikmetle, akıl mantıkla dininden taviz vermeyeceksin. Sonuna kadar. Cellen gitse şehitsin, Allah'ın yanına gittin cennete. Kalsan da o gün üzerine imtihanda geçtin, sonuçta yine sen kazanmıştın. Ama yan çizdin, tevil yaptın, e ne yapalım, açmaç parası, çoluk çocuk bilmem ne, ne oldu? Şeytana uydun, dalalet yolu, çinci yolu seçtin, kendini cehennemin kapısında görersin. Onun için iptilelerin çeşitleri çoktur. En zoru da dedik dindedir. Hatta Allah subhanehu ve teala ne yapsın? Bu insanları iptilelerden eritsin. Eydir Allah teala bize örnek göndermiştir. Biz ne dedik? Resulullah bizim için örnektir. Yani Resulullah şeriat peketini getirmiş dedik. Allah'ın rahmeti cereyi de biz belki anlamarız şeriatin dilinden. Rahmeti gereide o şeriatı ey elcim canlandır. Şimdi sen ben he, mühendislikten anlamıyorum. Bir ev yapıyorum. Mühendis sene diyor, işte haritayı verdi sene bak bu senin evin. Hepimiz haritayı alsak elimizde anlamarız bu dedi. Oların has dilleri var. Anlamarız. Biz hayatta bir sefer harita ev yapıyoruz. Ama adam sana maketini yapsa verse, o anlarsın. Artık hüccetin kalmaz. Yarın kızamazsın mühendise. Ben anlatmadım Kardeşim maketi verdim. İşte küçüğünü yaptın senci. Bu odalar böyledir, duvar böyledir, merdiven böyledir. Ya e Allah subhanehu teala adaleti gereği de insan hem şeriatı göndermiş hem elçisine demiş canlandırmını. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iptila meselesini de canlandırmıştır hayatında. Hem de imam olmuştur. Çünkü وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اِسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için güzel bir örnek var Resulullah'ta. Canlandırmış. Bütün imtihan, iptila meselesini canlandırmıştır. Eydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün iptilaları istisnasız yaşadı. Onda da e, imam oldu. Önder oldu. Hüccet kalktı üzerimizden. Artık biz de imama uyacağız. Başımıza ne musibet geldi dönüp hem delillerini okuruz hem canlısı maketini görürüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de iptil oldu? Ehlinde iptil oldu. Ehlinde nedir iptilası? Ehli beytinde iptil oldu mu Resulullah? Neydir? Hz. Ayşe'yi zineyle Resulullah'ın hanımını zineyle suçladılar. Bir ay. Bir ay haber semadan kesildi. İptil oldu Resulullah. Ne yapsın? Ama ne yaptı? Sabretti. Ayağını şeriate göre attı, denge attı, ifrat tefrit etmedi, kimseyi suçlamadı. Çünkü delil olmamış. Sabretti. Hatta Allah Teala ne yaptı onu? Sabrıyla. He? Karşı çıkmamayla. Delil olmadığı içerisinde karşı çıkamadı. Hanımını bile boşayamadı. Hanımın üzerine kısas kalkamadı. Çünkü bir, bu bir nedir? Tühmettir. Ne yaptı? bekledi. Şükür etti. Sabır gösterdi. Riza gösterdi Allah'ın kaderine. Hatta Allah Teala Hazreti Ayşe'nin baraatını yedi semeden indirdi. Sonra malında Resulullah salında, sallallahu aleyhi ve sellem malında iptil oldu mu? Mekke'de Hazret Hadise'nin malı Resulullah'ın iyidir. Resulullah'ın emrine vermişti bütün malı. Hazret Hadise'de bilirsin zenginidir. Resulullah onun ticaretini Mekke'nin en zengin tacillerinden birisidir. Malında iptil oldu Resulullah. Bütün malı Allah yolunda gitti. Fakir fukaralara Mekke ehline verdi. Ondan sonra malda da iptil oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye geldi. Her herer kapsatsıldı Resulullah'a. Ama ne oldu? Sınıfta kaldı mı? Haşa. Ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hazret Ayşe'nin anlattığını yaptı. Ne diyor? Diyor, üç gün Dört gün geçerdi üzerimizde, elimizde sadece hurma ile su vardır. Hatta bir rivayette iki ay, üç ay geçerdi. Elimizde Ataş yanmazdır. Ocak kaynamazdır. Halbuki Resulullah nedir? Yarımadanın neyidir? Hakimidir, yöneticisidir. Bütün ganimetler ona geliyor. Ama ne yaptı? İftilada. Sabretti, örnek oldu bize. Çocuklarında Allah Teala iptil etti onu. Ne etti? Bütün çocukları Resulullah'ın öldü gözünün önünde. En büyük iptiladır. En büyük iptiladır. Bir kim kaldı? Hazret Fatıma kaldı. Hiçsi öldü. İki kızı Allah Teala iptil etti. Onları da çocuk vermedi. Bu da iptiladır. Torunun olmasın. Sabretti. Karşı gelmedi. Ondan sonra içi kızı da öldü. Bir Hazret Fatıma kaldı. Ondan sonra oğlu İbrahim Mariye'den İbrahim oldu. Altı yaşında adını da koydu İbrahim. Baba, dedem gibi, Hazret İbrahim gibi koydu adını. O kadar seviyordu Resulullah Hazret İbrahim'i. Ama altı aylık o da Allah'ın emrini bitirdi. İptilaf. Resulullah ağlamaya başladı. Göz ağladı dediler ya sor sen de mi ağlıyorsun? Örnek oluyor bize. Evet dedi kalp ağlar ama karşı gelmez. Gözümüz ağlar, damla yaş dökülür ama bu şefkattir, muhabbettir insanın doğal halidir. Ama bu rızalıkla ne olur. Ka kadere karşı gelmek değil, bu şefkati göstermektir. Şun bir tanenin kalbinde şefkat ise o insanlığı bir Allah'ın yani cennet adaylığı İmkanı yoktur olsun. Onun için bir tane Resulullah bir bedevi baktı Resulullah hasenle usameyi öpüyor. Çocuklar camide. Kendisi de gelmiş aşiretinin, kabiletinin en büyüklerindendir ama bedevi. Arapler, bedevileri hazarları, memlekette yaşayanları. Sert onlar, bugüne kadar öyledir. Yani tabiaları, fıtratları Dedi Resulah, çocuk mu öpüyorsun? Onlar da yani hayatta çocuk öpülmez. Yani şimdi biz nasıl bir tane kadınını sokakta öpüyorsa adama bak diyoruz. Çünkü bizim fıtratımızda adetimizde böyle bir şey yoktur. E bu çocukunu öpüyor. Ya çocuk nasıl öpülür diyor. bir sen şefkatten mehrumsun diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim on tane çocuğum var hiç öpmedim onları diyor. Sen şefkatten mehrumsun. Mumin şefkatli olur. Mümin yerde karınçayı azıtmaz. Evet. Onun için Resulullah malında iptil oldu. evladında oldu. Ehli beytinde oldu. Bir de dininde oldu. Dininde nasıl oldu? Bellidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben yediğim aziyet hiç kimse yemedi benden önce. Bana olduğu aziyet hiç kimseye olmadı diyor. Bütün peygamberlerden en fazla aziyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilirsiniz Mekkeliler ne yaptılar onu sene Resul. Başına ne döktürdüler? İskender'in kokmuş, bozulmuş halini getirip döktürdüler. Onu ne yaptılar? En aşağılıcı sözlerle 40 sene sadıkül Emin El Baba Gülbaba Muhammed e diyorlar. 40 sene. La ilahe illallah dedi, din dedi. Ne oldu? kezzap, yalancı, sahir, sihirbaz, büyücü. Ha? Her şey dediler ona. İptilam oldun mu? Oldun. Sabretti mi? Etti. Ondan sonra Resulullah yaşar yaşarken ne kadar fitneler, Hazır, şey, iki sene ambargo koydular. Hem de Beni Haşim'e Resulullah da koymadılar sadece. Beni Haşim'de kafir de var, Müslüman da var hepsine beni haşime ki sene ambargo koydular. Ne alış aldılar, ne sattılar oralardan, ne kız verdiler. Ki sene çölde kaldılar, ot yürüdüler yerde açlarının Kuru deri, hayvanın kuru derisini yürüdüler. E bu iptiladır dinde. Ne der bir günde ya benim yüzümden bu insanların kabahatine ben geri viziteye satayım. Sabretti mi? E nasıl peygamber oldu? Nasıl bu ümmetin örneği oldu? Ahir zaman peygamberi oldu. Kıyamata kadar insanlara örnektir. Dininde sabretti. Herkese hicret oldu şeye Ashabına sabrı gösterdi. Herkese Medine'ye hicret etti kendisi. hicretin malum. Orada sabır dininde nasıl sabretti. Ashabı e, nasıl teşvik edirdi cihada. Ashabı en sevdukları ölüyordu Allah yolunda. Resulullah hiçbir zaman dininde taviz vermedi. Sabretti, Allah'a hüsnü zannetti her zaman, hikmetine rıza gösterdi, emrine uydu. Ne oldu? Hiç karşı gelmediği için ne oldu? İnsanlara örnek oldu. Allah Teala en büyük mükafatı Resulullah'a verdi. Ne dedi? Senin gelmiş, geçmiş ve gelmiş günahlarını sildin. En büyük mükafat budur yer üzerinde. Yani bundan sonra günah işlesen bile yazılmıyorsun böyle büyük mükafat budur. Oh, bana bu verildi, tamam. Yani gelip yatayım. Örnek olamaz. Nasıl oldu? Sabaha kadar namaz kılıyor. Hasır ayağını kesiyor. Hz. Ayşe'yle sabah bakıyor, kandır. Ya Resulullah, biraz şefkat et. Bak gelmiş geçmişim, affoldu. İstemez misin? Şükredenlerden olayım ay Ayşe. Şükreden kullardan olayım. Şükredeyim allah Teala. Teala'ya. Şükür neyle olur? Allah verdi sana nimetin, En büyük o zaman şükredeceksin. Şükürden karşılayacaksın. Evet, bu fitnedir. Fitnede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek oldu bize. Eydir fitnede bir mümin fitne geldi başına, iptila geldi, imtihan geldi başına ne yapacaktır? Ne yapacaktır? Birincisi, bir musibet geldi başına. Sen inanacaksın ki bu Allah'ın bir emridir. Yani hastalık geldi. Resulullah'ın gözünün önüne koy. Resulullah'ın haline gözünün önüne. Malın, evladın, paran, e, dininde bir fitne geldi sana. Önce inanacaksın ki birinci bu Allah'tın emridir. Buna teslim. Bir evrende hiçbir şey olmaz Allah'ın izni olmadan. Bunu ne yapacaksın? Yakın derecesine getireceksin. Teslim olacaksın. İkincisi, bu fitnenin karşısında şeriate bağlanacaksın. Şeriat fitneni nasıl tahammül ediyorsan o fitneyden ondan çıkmayacaksın. O da nedir? Rıza göstereceksin. Kızmayacaksın. Sakte etmeyeceksin. Yani mırıngırın etmeyeceksin, avam dilinde. Karşı gelmeyeceksin. Bir kısmı var ne diyor? Adam ah, felek çarkın dönsün diyor. Resulullah diyor demeyin felek. Felek nedir? Allah'tır. Felek zamandır. Zamanı kim yaratmış? Allah yaratmış. Felekin iradesi mi var? Onun için feleği söylemeyeceksin. Çarkı dönsün feleğin, mene yan gözle baktı. Öyle bir şey mi olur? Her şey yazılmıştır. Üçüncü, iptilayı şeriat sene ne emretmişse onu üzerinden kaldırmakla o adımları atacaksın. Ona da geleceğiz. Bunları atacaksın. Yok gidip başka yollardan, gayri şer'i yollardan. Yani ta'viz verelek ben üzerimden kalksın. Vermeyeceksin. Dördüncü, ne yapacaksın? Şer'i yolların birisi de diyor, istihbar, toğba yapacaksın. İstihbar, toğba, bu nedir? Çıkış noktası. Bunları uyguladıktan sonra sen iptilede ne olursun? Başarılı olursun. İptilayın da karşısında insanlar 3 sınıftır alimler diyorlar. Biri karşı gelir. Tabii biz Müslümanlardan bahsediyoruz. Kafir zaten o ayrıdır, bellidir onun. O kimliğini almayacak cehennemlik kimliğini. Biz Müslümanlardan bahsediyoruz. Birincisi dediğimiz gibi mürün gürün eder, karşı gelir. Niye ben? Dedin niye ben sen sınıfta kaldın? Demeyeceksin niye ben? Niye ben demeyeceksin, teslim olacaksın. Birincisi maalesef işte avamdır, biliyoruz. Çocuğu oluyor, niye benim çocuğum desen sınıfta kaldı. Ondan sonra ikincisi müminlerdir. Onlar da neyle karşılıyorlar? Sabırla, hüsnü zanla Allah-u Teala'ya. Muhakkak bu iptilede beni bir çıkar yolu var. Bu benim için herdir. Allah Teala diyor, tekrar uşağın favvahiyrünle kum. Bir şey sevmezsiniz o sizin için khirdir. Bir şey seversiniz, o sizin için şardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Evet. bu müminlerin halı üçüncüsü ihsan derecesinde olan halidir. İhsan derecesinde olan hali nedir? hem rıza gösterir iptileye, hem hüsnüzan gösterir, hem iman gösterir onu sabır de eder, onun üzerine şükreder. Resulullah'a örne gelir. Resulullah ne dedi? Gelmiş geçmiş, istemez misin şükreden kullardan olur. Hem musibet gelmiş, hem şükrediyor Allah. Yani teslimiyetin mutlakıdır. O da çirindir. Mümini de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste çok güzel anlatıyor bunu. Diyor ki hadis Müslim'de geçiyor. Acaben li amril mu'min. İnne amruhu amruhu kuluhu Diyor müminin emrine acap olsun. Yani enteresendir bu müminin emri. Bütün emri, bütün olayları, bütün başına gelen musibetler onun için nedir? Hepsi hayırdır. Müslümanı nereden tutsan, şerri, i ne gelse başına, nimet gelsin, şer gelsin onun için hayırdır. Bu da sadece mümin içindir bu dünyada başkaları için değil. Sonra açıklıyor. Diyor ki in asaba tusarra un şekr Bir bolluk geldi ona, nimet geldi, şükreder. O da onun için خيرdir. Le in tümle le azidennakum. Allah Teala diyor, siz şükrettikçe ben arttırırım size." Yani şükrettikçe nimetimi arttırırım. Yani siz cennet ehli olmaya adaysınız, yakunsunuz, Hatta cennete girene kadar. Ve in asabetu zarrâ un sabar. Başına bir musibet geldi, bir iptila, bir fitne geldi ona. Ne Sabr oldu. Sabr etti. Sabr ettiğinde ne olur? O onun için khairdir diyor. İşte hekmetin gereği Allah Teala Resul, Allah Teala müminlere bu iptilaları vermiş dünyada Eritsin olabilir. Eritsin, temizlesin, yanına temiz gitsin. Allah Teala'nın. Çafirin de başına gelen iptile, çafir de müptel oluyor. Cünahkar da müptel oluyor. Onun için de nedir? Bu ökubattir, cezadır. Caza veriyor Allah Teala. Ama mu'minsin. Başına gelen nedir? Cünahlarının keffaresidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste de şunu yine Müslim'de diyor müminin mesela mümin kimese la tazalu la mümin diyor aynen bir e, bitki ağacı gibi böyle ince bitki ağacı var buğday bitkisi diyor bunu yel rüzgar sağa sola götürür bunu. Mümini de saha sola ne götürür? Ha? İbtila, intihan, vazgeçmez bundan. Her zaman iptiladadır. Çünkü bu dünya intihan dünyasıdır. Dür münafık da münafık da aynı o ağaca benzer pirinç ağacına diyor. Hiç yerinden kıvırdamaz. Pirinç ağacı suyun içinde yerinden kırmırdamaz. Ama ne olur ne zaman kökünden sökülür? Ne zaman olgunlaştı? Çöçünden sökülür, alınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste müminle münafiki buna benzetmiştir. Yani mümin ne kadar iman üzerindeyse sonuna kadar imkan olur. Çafire, münafika bakıyorsun işi dört dörtlük diyordur. Ama bir çöçüldü aldı, bitti işi. Evet. İşte iptilanın da sabrı çok faydaları var. İptilanın sabretmek için. Allah subhanehu ve teala bunda da bize e, şeyi iptilayı bir de def etmenin sebepleri var. Ona da bir göz atarım. Ondan sonra faydalarına geçerim. İptilayı def etme meseleleri arkadaşlar alimler diyorlar beş şeydedir. Bir musibet geldi başına. İster hastalandın, kanser oldun İster malın gitti, ticaretin kasası doğladı, çocuğun öldü. Dininde tahut musallat oldu sana. He? 5 şey var. Bu faturayı alacaksın edeceğiz. Birinci doğa. Alimler diyorlar doğan ne kadar cücülü oldu. Halisane oldu. Saatlerinde icabet saatinde oldu. O kadar ibtilayı yok eder. Ne kadar doğan zayıf oldu, ibtila seni yok eder dua halisen olacak. "Duâ <Sessizlik> Allah ve entum mu'minun bil icabe." Allah'a öyle dua edin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhakkak isticabı ve olunacak size. Cevap verilecek size. Öyle icab edin. Yok dersin, ben ediyorum Allah verir, vermez. Hayır verir, muhakkak verir. Sen kerim, Rabbimiz kerimdir. Haydiir. Elini kaldırdın boş döndürmez. İkinci meshur dua. Surdu asıl nedir musibetin? He? Ben bir su için ağzım kurudu. Siz de bunun bakın. Musibette Kur'an'da bir dua var Abdülhamit kardeş. Başına musibet geldiğinde ne diyersin? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. <gülüyor> Burada nedir teslimiyetin mutlakıdır bu. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideriz. Ne diyor Bakara suresinde 154. devam ediyor. Demeyin Allah yolunda ölenler ölüdür. Ama onlar Allah indinde dirilerdir ama siz onları bilemezsiniz. Çünkü onlar Allah'ın yanındadılar. Ve leblu ennekum bi şey'in min el-haufi vel-cu'i ve naqsin min el-emvali ve't-temerati. O enfüs ve't-temerati ve beşşir'is-sabirin. Bu okuduk ayeti biz önce. Sonra geliyor. Ne diyor? Ellezine izâ asâbethum musîbe Burada musibet zirvetini gösteriyor. Nedir musibet? İnsanın bir ciğeri kopsa. Yani bir oğlun önser, baban, sevdiğin bir insan. Yine de diğer musibetler. Kalu, dediler ki mu'minler. Ellezine yani mu'minleri kastediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan gelmişik, Allah'a döneriz. Elimizde ne var, ne kuvvet var. ''Ulâike aleyhim salawatun min Rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn'' Bunlar işte muhtedidiler. Allah'ın salatı, yani mehtireti, rahmeti buların üzerinedir. Kimin? Teslimiyet olan. Onun için musibetin duası nedir? İlk önce diyeceksin. Yok sonra aklın başına geldi, o da zerre neresinden döndüğün kardır. Ama başına musibet geldi. Hakiki mümin der. Ondan sonra namazdır. Üçüncü, musibetin ilacı nedir? Namazdır. Namaz nedir arkadaşlar? Allah'tan kulun arasında bağdır. Beş vakit bağ çıkıyoruz Rabbimizin karşısına. Beş vakit ay indirsek şeytana uyarırız. Alır bize götürür. Allah kurmuş beş vakit indiremesin. Biz devamlı Allah'tan kopmayacağız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına bir musibet gelseydi, yani bir sıkıntıda olsaydı, Ha, Ne derdi? Erihna ne ya Bilal. Ey Bilal, bir kalk namazı kılamatı ver, Rahatlanalım. Allah Teala'dan isteyelim. O bizim birinci elden şeyimizi, ihtiyacımızı gidersin. E, İbtila da nedir? En büyük ihtiyacınızı gidermektir. O zaman namaz kılacağız. Namazda da allah Teala'ya dua edeceğiz. Dördüncü sadaka. Sadaka çok önemlidir arkadaşlar. Sadaka vereceksin. Bir, bir tane kanser hastası oldu. Bir tane bilmem ne hastası oldu. Bir tane hastanede yatmış. Bir tane e, musibet gelmiş başına. Ticareti kesede uğramış. Bir tane iptili olmuş. Başına tağut, musallat olmuştur. mahpushaneye atılmıştır. Ne yapacaksın? sadaka vereceğiz. Sadaka belayı def eder. Bir rivayette geçtik. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davu sadakat hastalarınızı sadakayla ilaz edin. Sadaka verdikçe Allah yolunda malından kupartıkça mal zordur vermesi. Onun Allah Teala her zaman cihatta malınızdan ve nefsinizden malı önce, öne çıkarttı. Cihad edersin. Beşinci arkadaşlar nedir? İlaç, Allah'ın kelamı. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim şifadır. Bak, Allah Subhane ve Kur'an-ı Kerim'e şifa dedi. ilaç demedi. İlaç bazen işler, bazen işlemez. Ama dedi Kur'an-ı Kerim şifadır. Muhakkak işler. Yeter ki sen onu canı gönülden okuyacaksınız. Allah Teala İsa'nın surasında ne buyuruyor? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ kim için? <gülüyor> Lilmüminine. Bak Kur'an'dan biz şifa ve rahmet indiririz. Kime? Lilmüminine. Müminlere. Onu için Kur'an'ı okurken sadık olarak, inanarak okuyacağız. Sonra ne diyor allah illa hasara. <gülüyor> Zalimler, kafirler, zındıklar, muskoflar, din düşmanları. Bunları ne? Kur'an ne yapar? Okudukça olarak illa husrana daha yakın düşürürler. Şeytana daha yakın uyduruyorlar. Onun için bakıyorsun bu kadar adam devlet yönetiyor. Ha? Her şeyi biliyor. Ayet diyorsun senden önce diyor. Adam bakıyorsun Diyanet İşleri Başkanı getirmişler. Diyanet İşleri Başkanı. Adam Kur'an'ı benden seneyip ama Kur'an onu işlemiyor. Tağuta hizmet ediyor. Yani tağut kendisi bakıyorsun. Senden önce Diyaneti, dini, Diyaneti biliyor. Her şeyi biliyor. Ninni biliyor. Ha? Uyumayı bilmiyor. Demek ki değil. İlim ayrıdır, iman ayrıdır. Onun için ona işlemiyor. Ay Allah bak rahmet değil ona. Nikmettir. Adam var, cahildir. Kur'an'dan bir şey bilmez. Ama hakiki mumindir. Kalbini Allah'a teslim etmiştir. Bir maaldan adam sabaha kadar başını sücreden kaldırmaz. Bir karıncayı yolda acıtmaz. Neden? İman var onda. İlmi de yoktur, imanı var. Herkisi bir araya gelsen olursun, mehsin olursun. Evet. İşte Burada şey kaldı. İptilanın alimler diller hikmeti nedir? İptilanın hikmeti acele geçsek üzerine çoktur. İptilanın hikmeti ibtila olmadan nesil yetişmez. İbtila olmadan kimsenin sadıktan cazib ortaya çıkmaz. İbtilana yapar insanları aynen dem altını nasıl falsolardan ayırırsın ataştayız. İptilada ataş işte. insanı ne yapar? Madenini ortaya çıkarır. Onun için bakıyorsun bir sürü Müslüman var. Bunun gırne Facebook'ta cihad ediyorlar, ahcamca söylüyorlar ama iş meydana göçüldü, kimse piyasada kalmadı. Nedir bu? E demek ki iptila ortaya çıkartır. Sadıktan cazibe ortaya çıkartır. İptila günahları editir dedik. Kefaredir günahlara. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. İptila senin derecelerini yükseltir. Günahların azalttıkça derecen yükseliyor. İbtila bir de temhistir dedi alimler. Dediler ki temhis nedir? Vel yumahhisallahu'llezina kafirun. Münafıkları çıkartır. Münafıklar ahkam çesenlerden ayrıdır. Münafık rafahiyyet biz bil sesin Ama iş ciddiyete geldi yan çizerler. Bunlar münafıktılar. Çünkü zahiren, bu nifak da bellidir biliyorsunuz. Sonra alimler diyorlar, hikmetin cereyi, bir cereyi daha var. O da nedir? allah Teala'nın ayetlerini, azamatını tecelli ettirsin. Kimin üzerinde? Zalimlerin üzerinde. İptila bakıyorsun zalimler sana musallat oluyor. Bakın Furan musallat oldu ben İsrail'e. Ne dedi ene rabbikumul bu benim nehir. Ben sizin mülk Bak Bakın. Nil nehri geçiyor. Hepsi geçiyor. Bunları ben size veriyorum. Musallat ol düzenlerine. O musallatlığı neydir? Kimin o madeni ortaya çıksın? beni i İsrail'in. Kim sadıktır? Kim kaziptir? bel İsrail'de. Bütün tağutlar. Bakın Nemrut. allah Teala kim iptal etti? Hazreti İbrahim'i? Kim çıktı içinde sadık? 2 tane. Hanımı bir de Hazreti Lut. İftila budur. çıkartır Allah Teala bizim üzerimize musallat eder. Hatta biz imtihandan geçelim. Ondan sonra da taubutları zelil eder. Bu da Allah'ın azametini gösterir. Namrut neyden öldü biliyoruz. Bir küçücük sinek gitti başına. Ondan sonra başını duvara vura vura öldürdü kendisi. Hatta bir rivayette vezirlerine dürdü ayak kabu verdi hizmetçilerine başıma tellik yurum belaya kabulu. Fransa'da bu oldu. Bütün tağutlar öldü. Bütün tağutlar yok oldu. Bu da Allahu Teala'nın işte bir hikmetidir neden eden. Bugün de Mısır'da bak Sisi'yi getirdi Musulluların başına tağuttur. Adam tam Amerika'da yetişmiş. Oların İsrail'in acindesini yürütüyor. Bu tur Müslümanlar için Mısır'da ibtiladır. Bizim için de burada ibtiladır. Kimin yanındayız bakalım? Bu da ibtiladır. Ama Allah Teala onun da sonunu gösterdi. Nasıl Abdül Cemal Abdül onun sonunu gösterdi bize. Saadet'in sonunu gösterdi bize. La sonunu gösterdi bize. Kazafi'nin sonunu, bunların da sonunu gösterdi bize. Gelir ama ibtiladır. Bak Kazafi gitti bitti. 40 sene hükmetti. 40 sene hükmetti. Ha? Biz yumruğumuzu hakiki musulman vurdu bu tağuttur dedik. Ne oldu? Tağut olarak gitti. Elhamdülillah. Kim kazandı? Kim? Tereddüt etse. Çi çıktı. adamları var. Bu kralcılar var ya. Bu vali Amur'dur. Yöneticidir. Buna karşı çıkılmaz. Var? Evet. Allah Teala göstersin. Bir de iptila nedir kardeşler? Halimler diyorlar, iptilanın en büyük, en güzel hikmeti de, bu dünya bilersin ki, meşakkat dünyası. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi كَبَتْ Sıkıntı dünyasıdır. Bu dünyada hiçbir şey dört dörtlük gitmez. Allah sana dört dörtlük mal verse, hastalığını alır. Hastalığını almadı, hanımın, sevduğun hanımın hasta olur. On almadı, çocuğuna bir şey olur. On almadı, babana al... Bu dünyada bir meşakkat var. Hiç kimse hiç dördü. Bakın bakanlar, krallar, zenginler hepsinin bir kendilerine veren müşkületi var. Bu dünya dört dördlük olsaydı cennete ne gerek vardı? Onun için diller iftilanın en büyük hekmeti ne yapacaksın? Sen cenneti özleyeceksin. Cennet için çalışacaksın. Çünkü orada hiçbir sıkıntı yoktur. Yani en büyük sıkıntı nedir? İnsanın tuvalet ihtiyacı olur. Küçük, büyük o orada bile yoktur. O bir sıkıntı. Orada bile yoktur. Nedir cennet? Tabir caiz ise yan gelip yatmak yeridir. İşte bir sürü iş var. Bu zamanımız olmadı. E, Buları şey yapalım. Ama bir sürü iptilanın faydaları var. Sonra ikinci paragraf dersin öncesinde dedik. Bu iptila nedir dedik? Sabredeceğiz. İptila geldi başımıza sabredeceğiz. Bir de nimetten iptileyi fark etmemiz lazım. Nasıl biliriz bu üzerimize Allah bir nimet vermiş bize? Bu üzerimize bir iptiladır. İbtila, dedik bunun da kaydesi nedir? Allah bize bir nimet verdi, deriz bu Allah'tandır. Burada kazandık. Mesela bir tane doktor oldu, ben cekamla doktor oldum dese ne olur? Sınıfla kalmış. Anlatabildim. Ama bir taneye, başına bir musibet gelse bu Allah'tandır. Bir nimet gelse e, musibet geldi pardon bu nefsimdendir. Nimet gelse Allah'tandır. Burada ayırt ettik bunu. Bundan kurtardık. Bir de ikinci paragraf kaldı dersen Bu da teç başına bir derstir ama beş dakikada da bunu bitirelim inşallah. O da nedir arkadaşlar? El sünnet hakiki müminler bu kadar iptila faydalıysa ya Rabbi beni et diyebilirler mi? Hayır bu şeriatta yasaktır. Neden? yasaktır? Çünkü insan oğlu hiçbir şeyde garantisi yoktur. Ben müminim, hakikim müminim, böyle olacağım diyen sen ne olursun? Sen en büyük cahilsin. Şeytan oluyorsun. Biz ne deriz? Allah'ı severiz, severek ibadet ederiz. Allah'tan korkarız, ümidimiz var Allah'a. Muhakkak günahkarız biz. Resulullah diyor kimse ameliyle cennete girmez. Sen de mi ya var? ben ben. Ben elini başına koy ben. Yanlış anlamayın. Ben bile şahsın bile Allah'ın rahmeti olmasa cennete giremeyiz. Onun için iddialı konuşamayız. Onun için iptilayı biz temenni edemeyiz. Ya Rabbi beni mubtale et. Bir hastalık ver bak nasıl sabrederim. Allah korusun. Bu ehli sünnette yoktur. Bunu şeriat yassaklamıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en büyük iptila nedir? Düşmanı karşılamaktı. Yani şimdi biz okuyoruz sahabaların hayatını he? Ne kadar sabretmişler. Hüneyn'de nasıl kaçtılar? Nasıl Resulullah'ı yalnız koydular? Biz olsaydı koyamazdık filan derler. Aynen seni Kufu ehli Abdullah bin Mes'ud'e dediler. Dediler siz ne biçim sahabeydiniz Resulullah'ın? Resulullah, ın? Resulullah ın aramızda olsa bir günde biz umuzumuzda taşırdık onu. Geçer'e kadın boşamak kolaydır. Ne dedi Abdullah ibn Mes'uk? Dedi öyle demeyin. Dedi biz de insanız. Bu insanlık şertinde var. Resulullah'ın hayatımızda yaşadı. Hasta oluruz. Sebep alırız. Hatta şeyi örnek verdi. Enes ibn Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ehzapta bir tane çıksın gitsin düşmanın katlansın, gitsin baksın düşmanın durumu nedir? Dünya öyle soğuk. Rüzgar fırtına esiyor. Her çeşit içimizden diyor. İnşallah Resulullah bizi seçmez. Resulullah baktı kimse kımırdamıyor yerine. Enes'i çağırdı. Enes yoksa Hüzeyfe. Hüzeyfe'yi Hüzeyfe. Hüzeyfe çağırdı. Evet. Hüzeyfe bin İlyemen. Hüzeyfe'yi çağırdı. Hüzeyfe diyor ki isticap ettim ama titretiyorum soğuktan. Onca ki Resulullah elini koydu belimiz, elimiz çözkümün üzerine. Diyorsan ki hamamda yürüyün. Gittim, haberlerimi de getirdim. Maksat nedir? Biz de insanız, sahaba da insandı. İhtilaf ederler. Melek değiller, yer üzerinde yürüyorlar. Ama aynen kufa ahli ne yaptı? Fitneye düştüler. Hazreti Ali'den olsun, Hazreti Hüseyin'den olsun vesaire. Onun için ahkam kesmek nedir? Kolaydır. Ama amel önemlidir. Onun için temenni etmelisiniz. Düşmanı karşılamak en zor şeydir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki "La تَتَمَنُّوا al الْعَدُوُ Düşmanı karşılamayı arzu etmeyin. Ya Rabbi bizi kafirin karşısına çıkar bir cihada gidelim. Bak nasıl öldürürüm filan. Bunu temenni etmeyin. İnşallah düşman biz cihad etmeden yok olur. Yani önce Müslüman olur. Cihada gerek kalmaz. Yani de Allah kendi bildiği gibi onları yok etsin. Ama cihad başımıza geldi. Veselullah Allah'tan afiyeti sev. Afiyet nedir? Her şeyde. Zamanımızda, mekanımızda, bedenimizde, malımızda. Ha? Afiyet olsun. Fe Eğer düşman başınıza yazı yazılmışsa geldi karşınıza sabredin. Malda onun için zehf'ten kaçmak nedir? Cehennemi boyamaktır. Zehf'ten kaçmayacaksın. Zehf nedir? Düşman karşıladır. Aha bu düşmanlar cüclüdüler. Silip süpüreceksin. Abdullah ibn Selül gibi. Ühü geldi. Hemen çekti gitti. Bu münafıkların alam Mumin, düşman. Velevci biniysek. Biz 300 yüysak durduk Bedir Savaşı'nda. E bu nedir? Sabırdır. Fethbitu, sebet verin. Ve'lemu. Bilin. olan olanda bilin. İnnel cennete tehte zilalü suyuf. Cennet kılıçların gölgesinin altındadır. Ne için Resulullah demiş? Yok din, akılcılar, şeytanın yavruları, müsteşrikler, batı bize buradan saldırıyor. İşte İslam dini kılıçla yayılmıştır. Hayır. İslam dini hiçbir zaman savaşa teşvik etmemiştir. Savaşı da başlatmamıştır. Kim engel olsa ona savaş açarız. Kim engel olmasa onunla anlaşma yaparız. Bu kaydedir. Onun için engel olma. Bırak bizi girenim alanına. Bak nasıl biz kalpleri fethederiz kılıçsız. Anlatabildim? <gülüyor> Ama iç başımıza gelince o hakiki İslami cihattir. Cihadi da'va. Davat cihadıdır. Orada da sabrederiz. Sabrederiz. Çünkü cennet kırmızıların gölyesi altında. Silahın altında. Evet. Onun için Ehl-i Sünnet'e göre iptilayı insan temenni etmez. Ne dersin? Ya Rabbi, benim günahlarımı iptil etmeden yok et. Bu çamaldır işte. Hazreti Ömer gibi. Temenni şahadet. Ben gideyim Irak'ta savaşayım. Bırakmadılar onu. Ya Rabbi dedi, bana barış Medine'de şehadeti nesibi. Ettim Allah Teala'na etti Demek yine ilendir bu. <gülüyor> Niyetlendir. Niyetimiz sadık olacak. Biz Allahu Teala'ya istemeyiz düşmandan karşılaşın. Ama karşılaşacak sabrederiz. Biz istemeyiz dünya Mısır'daki Müslümanların başına gelen bizim de Türkiye'ye gelsin. Temenni de etmeyiz bunu. Ama gelse sabrederiz. İstemeyiz Suriye'deki Müslümanlar gibi olalım. Ama başımıza gelse o zaman sabrederiz. Biz ne deriz? Allah bildiğin gibi yap kafirleri. Düşmanlarımızı kendi şeyiyle yok et. Ama başımıza geldi biz sabrederiz. Bu da en büyük de arkadaşlar. İptila insanın günahlarını eritir. İnsana ne verir? Halisene cennet ehli eder. Allah hepimizi cennet ehlindere versin. Babalarımızı atalarımızın, geçmişlerimizin Allah günahını affeylesin. Geleceğimiz nesilleri Allah Teala onlara rahmet eylesin. Hidayet yolunu göstersin. iptilada sebat kılanlardan eylesin biz. Bugün de iptila günüdür zaten. Bak hepimiz mayın tarlasındayız. Bu dünya şu anda kafirin çemberinde dolaşıyor. Allah bizi bu kafirin çemberinde de sabit kılsın. Onlara uymasın. Görüyoruz bazı insanlar Cafilin zorluğundan taviz veriyor. Allah bizi o taviz verenlerden dilemesin. Yumruğumuzu vurup ama hikmet akılsızlıktan değil. Hikmet güzel öhütlerle de hem sebat gösteririz hem bu İslam'ı dilden değil fiili olarak canlandırırız. Çünkü fiil dilden daha evledir alimler diyorlar. Yani insan sene hükmeder sonra dediğini dediğinle amel etmesen Kimse sana inanmaz. Allah hepimizi dediğimizden amel edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.